Me'ariç suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 44 ayettir. Me'ariç, yüksek dereceler anlamına gelir. Üçüncü ayette, Allah'ın yüksek derecelere sahip olduğu ifade edildiğinden, surede bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Se'ele se Bıza birisi yüksek dereceler sahibi olan Allah tarafından kafirlere gelecek ve hiçbir kuvvet tarafından önlenemeyecek olan azabı istedi. Ta'urujul mala. Melekler ve Cebrail o derecelerin her birine müddeti dünya seneleriyle bin yıl kadar olan bir günde çıkarlar. Tasbir sadaran Cemile İ Nehum nehubeide. وَنَرَاهُ قَرِيبًا Ey Muhammed! Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar kıyamet azabını uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَم۪يمٌ حَم۪يمًا o gün gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Dağlarda atılmış renkli yün gibi darmadağın olur. O gün hiçbir dost dostunun halini soramaz. Yubassarûnehum Yeveddülmüjerimu lev yeftedînin azâbi yevmi izin bibenih ve sahibetihi ve ahiyih o gün onlar birbirlerine gösterilirler. Suçlu olan kimse ister ki o günün azabından kurtulmak için oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini video olarak versin de. Sonra kendisini kurtarsın. Kalla inna Ama hayır, bu asla olmaz. Cehennem gerçekten derileri kavurup soyan alevli bir ateştir. O sırtını dönüp Haktan yüz çevireni ve mal toplayıp iyanı kendisine çağırır. İnnel <gülüyor> Şüphesiz ki insan hırslı ve sabırsız olarak yaratılmıştır. Kendisine bir kötülük dokunduğu zaman feryat eder. Bir hayır dokunduğu zaman da cimrileşir, yoksula vermez. İllel musallin alladînehum Ancak namaz kılıp namazlarına devam edenler bunun dışındadır. Vellezîne fî emvâlihim ha ...meğlûm... lis sâil vel-mehrûm... Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için belli bir hak vardır. ...vellezîne yusaddiqune biyevmi d-dîn... والذينهم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون onlar hesap ve ceza gününü tasdik ederler ve onlar rabblerinin azabından korkarlar çünkü rabblerinin azabından kimse emin olamaz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 onlar, mahrem yerlerini, eşleri ve elleri altındaki cariyeleri dışında herkesten korurlar. Eşleri ve cariyeleriyle olan ilişkilerinden dolayı da kınanmazlar. Kim bundan ötesini ararsa, işte onlar haddi aşamlardır. وَالَّذِينَ <gülüyor> وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اُولَٓئِكَ ف۪ي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Emanetlerini gözetip sözlerini yerine getirenler, Şahitliklerini dost doğru yapanlar ve namazlarına, şartlarına uygun bir şekilde devam edenler var ya. işte onlar cennetlerde kendilerine ikram edilecek olan kimselerdir. Ey Muhammed, inkar edenlere ne oluyor da? Sağdan soldan gruplar halinde alay etmek için sana doğru koşuyorlar. <gülüyor> Yoksa onlardan her biri nimetlerle dolu cennete sokulacağını mı umuyor? Hayır. Asla giremezler. Biz onları kendilerinin de bildiği bir damla sudan yarattık. Fela uqasimu bi rabbil meşariqi vel meğaribi inna leqadirun ala en nubeddile hayran Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz onların yerine kendilerinden daha iyilerini getirmeye elbette kadiriz. Bu hususta hiç kimse de önümüze geçemez. Ey Muhammed! Şimdi sen bırak onları. Kendilerine vaat edilen günlerine kavuşuncaya kadar batıl inançlara dalsınlar, oynasınlar. يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَافِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُبٍ نُفِضُونَ خَاشِعَةً أَبَصَارُهُمْ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّه onlar o gün gözleri dehşetten baygın düşmüş ve kendilerini zillet bürümüş olduğu halde sanki dikili taşlara doğru koşuyorlarmış gibi kabirlerinden hızla çıkarlar. İşte onlara vaat edilen gün bugündür.